Tom'un buyurgan kolları yolumuzu açmacasına hala artmakta olan kalabalığı tedirgince yardık. Bir saat kadar önce binde bir ümitle çağrılmış bir doktor elinde çanta yanımızdan koşa koşa geçti. Dönemeci kıvrılıncaya kadar ağır gitti Tom. Derken bastı gaza. Kupa araba karanlığın içinde sür Allah gitti. Az sonra kısık boğuk bir hıçkırık sesi işittim. Yanaklarından aşağı yaşlar iniyordu. Ödlek Kerata diye inledi. Arabayı durdurmamış bile. Bakanınların evi karanlıkta hışırdayan ağaçların içinden apansız bize karşı yapraklarını verdi. Tom asmalar arasında iki pencerenin ışığa durduğu ikinci kata aşağıdan baktı. Daisy evde dedi. Arabadan çıktığımızda bana baktı. Hafiften kaşları çatıldı. Keşke seni ve bıraksaydım dedi. Bu gece bitti biter. Üzerine bir başkalıktır gelmişti. Ağırbaşlıca kararlı konuşuyordu. Ay ışığı vurmuş çakıl yoldan sundurmaya doğru yürürken durumu kestirmece iki üç cümleyle özetledi. Taksiye telefon edeyim gidersiniz. Gelinceye kadar da Jordan'la gidin mutfağa. Yiyecek bir şeyler bulursunuz herhalde. Ağırlar sizi. İstiyorsanız yani. Kapıyı açtı. Buyurun. Teşekkür ederim. Girmeyelim dedim. Ama bir taksi çağırsan iyi olur. Dışarıda bekleyelim biz. Jordan elini attı koluma. Hadi girelim Nick dedi. Teşekkür ederim. Bir tuhaflık vardı üzerimde. Yalnız kalmak istiyordum. Ama Jordan oyalandı biraz daha. Canım saat daha dokuz buçuk. Kafamı kesseler artık girmezdim içeri. Canıma yetmişti hepsi bütün gün. Birden Jordan da onların sırasına giriverdi. Yüzümden bu duyguyu sezinlemiş olacak, koptu gitti apansız. Sundurmanın, merdiveninin birer ikişer atlayıp eve girdi. Bir iki dakika başım ellerimin arasında, çöktüm oturdum. Neden sonra içeride telefon açıldı. Kahya'nın sesiydi taksi diyen. Evden vurup çakıl yoldan aşağı ağır ağır yürüdüm. Kapıda beklerim dedim taksiyi. Daha bir on metre kadar gitmemiştim biri seslendi. İki funda tomara arasından geç bir ölüme çıktı. Ben de bu arada epey sapıtmış olacağım ki ay ışığında pembe ceketinin parıltısından gayri bir şey takılmadı aklıma. Ne arıyorsun burada diye soruşturdum. Bekleyin biraz dedim demeyirim. Nedense tuhafıma gitti bu iş. O anda sorsalar evi soyacak bu adam derdim. Hani az ardında fundalığın berisinde kötü bir takım suratlar Borsham denen herifin avanesini görsem hiç şaşmayacaktım. Yolda bir şey mi oldu diye sordu az sonra. Evet. Duraksadı. Ölmüş mü? Evet. Ben de öyle tahmin etmiştim. Daisy'ye de söyledim. Bela geldi mi en iyisi sarsacağı kadar sarssın ilk ağızda. Ama Daisy iyi dayandı. Daisy'nin gösterdiği tepkiden gayrı bir mesele yokmuş gibi konuşuyordu. Ara yoldan geldim Vestige diye kovaladı sözü. Arabayı garaja koydum. Bizi gören olmadı galiba ama belli olmaz ki. Öyle bir sıtkım sıyrılmıştı ki ondan yanıldığını söylemeyi gerekli bile görmedim. Kimmiş kadın? Ada Wilson, garajın sahibinin karısı. Tüh tüh tüh, nasıl oldu yahu şu kaza? Ne bileyim, direksiyonu öbür yana döndüreyim dedim ama yarıda bıraktı sözü. O saat anladım işi. Yoksa Daisy mi sürüyordu arabayı? Evet, dedi bir duraklamadan sonra. Ama tabii ben sürüyordum diyeceğim. Olacak işte. New York'tan çıktığımızda asabı fena halde bozuktu. Direksiyona geçersem kendimi toplarım biraz dedi. Tam karşıdan gelen bir arabanın yanından geçtiğimiz sıra o kadın önümüze çıkmaz mı? Bir an içinde oluverdi her şey ama zannederim kadın bizimle konuşmak istiyordu. Birisine benzetti bizi herhalde. Ne yaparsın? Daisy ilkin kadından kaçayım diye öbür arabaya doğru kırdı direksiyonu. Gözü yemedi sonra öbür yana döndü. Tam da elimi direksiyona atmıştım. Duydum olanca sarsıntıyı. Birden ölmüş olacak biçare. Kadını biçmiş adeta. Sus Allah'a sen veririm. Ürperdi. Aklı başında değildi ki kızın. Durdurayım dedim ama ele ayağa boşanmıştı. Ben de el frenine asıldım. Kucağıma yığıldı kaldı. Ben geçtim direksiyona sonra. Yarın bir şey kalmaz dedi hemen. Ben burada bekleyeyim de akşamki tatsızlık yüzünden kızın başına bela olmasın. Yatak odasına kilitledi kendini. Öbürü bir hayvanlık edecek olursa ışık yakıp söndürecek. Merak etme dedim. Dokunmaz deyziye. Aklı başka yerde onun. Hiç güven olmaz o adama Mirim. Daha ne kadar bekleyeceksin burada? İcap ederse bütün gece. Hele bir yatsınlar da. Aklıma başka bir şey geldi. Ya Tom arabayı Daisy'nin sürdüğünü öğrenmişse? Belli olmaz ki, tutar, arada bir münasebet kurmaya kalkar, kızılca kıyamet kopar o zaman. Eve baktım, alt katta hala aydınlık iki üç cam vardı, bir de Daisy'nin zemin katındaki odasından vuran pembe ışık. Sen dur burada dedim, gideyim ben, bir bakayım evde bir gürültü patırtı var mı? Çimenin kenarı sıra yürüyüp evin arkasına kıvrıldım. Çakıl yolu yavaşça geçtim. Parmaklarımın ucuna basa basa taraçanın merdivenini çıktım. Oturma odasının perdeleri açıktı. Baktım kimse yok içeride. Üç ay önce haziranda hani akşam yemeği yediğimiz sundurmayı geçerken kiler penceresi olduğunu kestirdiğim ufak bir ışık dörtgeni gördüm ileride. Storlar inikti ama Kervasızın ardu bulduğum aralığa uydurdum gözümü. Daisy ile Tom mutfak masasının başında karşılıklı oturuyorlardı. Ortalarında bir tabak, tavuk göğsüyle iki bira şişesi. Daisy'ye harıl harıl bir şeyler anlatıyordu karşıdan. O hızlı uzatıp elini, Daisy'nin elini kavradı. Arada bir Daisy bakıyor ona, doğrusun gibilerde başını sallıyordu. Mutlu değillerdi. Ne söğücüye ne de bir aya el sürmüşlerdi. Ama mutsuz da değillerdi. Parmaklarımın ucuna basa basa sundurmadan aşağı inerken benim için çağrılan taksinin eve doğru karanlık yolu emeklediğini duydum. Gatsby yol ağzında bıraktığım yerde bekliyordu. Ortalık sakin mi diye kaygılı kaygılı sordu. Sakin, iyi. Duraksadım sonra. ''Beraber gidelim hadi, sen de uyu biraz.'' ''Ah'' dedi başıyla. ''Deyzi yatıncaya kadar bekleyeyim ben burada. Hadi Allah rahatlık versin Mir'im.'' Ellerini ceketinin cebine soktu. Sırtını dönüp hırsla evi kolaçana başladı. Sanki ben orada durursam bu bekçiliğin kutluluğuna toz kondurmuş olacaktı. Ben de yürüdüm gittim. O ayakta öyle, ay ışığında durmuş, Bir hiçe bekçilik ediyordu. Uyuyamadım bütün gece. Boğazda bir sis düdüğü acı acı öttü durdu. Ben de acayip gerçekle yırtıcı, yıldırıcı düşler arasında, yarı hasta, yatan içinde bir o yana bir bu yana döndüm. Allah döndüm. Şafak vaktine doğru Gatsby'nin yoluna bir taksinin saptığını işittim. Yataktan fırladığım gibi giyinmeye başladım. Bir bildiğim vardı sanki. Onu uyarmam gereken bir şey vardı. Öyle geldi içimden. Sabah olsun diye beklesem iş işten geçecekti. Çimelliğini geçerken cümle kapısının hala açık durduğunu gördüm. Baktım içeri, sofada bir masanın başına uykusuzluktan ya da bezginlikten çeki taşı gibi çökmüş oturuyordu. Bir şey olmadı dedi, öyle keyifsiz keyifsiz. Saat dörde doğru Daisy pencerenin önüne geldi. Bir dakika durdu, söndürdü sonra ışığı. Sigara aramaya o koca koca odaları dolandığımızda, Gatsby'nin konağı her zamankinden çok daha alamet bir yermiş gibi geldi bana. Hünkar çadırlarını andıran perdeleri araladık, elektrik düğmelerini aranırken yokladığımız kara duvarların boyu Kim bilir kaç metreyi buldu. Bir de Allah'lık bir piyanonun taşları üstüne, bir kuyunun dibini boylarcasına düştüm. Ortalık toz içindeydi. Odalar küf kokuyordu. Günlerdir havalandırılmamışlardı galiba. Rastgele bir masanın üstünde bir sigara kutusu buldum. İçinde iki bayat kurumuş sigara. Oturma odasının kanatlı pencerelerini açıp oturduk bir köşeye. Karanlıkta sigara içmeye başladık. Sen buradan gitsen iyi olacak dedim. Ergeç arabanın izini bulacaklar. Bu ara bir yere gider miyim hiç miyirim? Bir haftalığına Atlantic City'e git, Montreal'e git. Gidicilerden değildi. Neye karar vereceğini öğrenemeden, Daisy'yi bırakıp nasıl gitsindi? Son bir ümide bel bağlamıştı. Bütün kapıları yüzüne kapatmayı içim götürmedi benim de. O gece işte Dan Cody ile geçen gençliğinin garip öyküsünü anlattı. Jay Gatsby Tom'un taş kalbine çarpıp sırça gibi paramparça olmuştu çünkü. O gizli, o uzun sevda öyküsü birden sona ermişti de onun için döküyordu içini böyle. Hiçbir sakıncası yoktu o anda. Hani neyi sorsam gizlisiz saklısız serecekti önüme. Ama asıl Deyzi'den konuşmak istiyordu. İlk kaynaştığı aile kızıydı Deyzi. Daha önce böyleleriyle, türlü vesile, türlü sıfatla konuşup etmişti ama her daim aralarında belli belirsiz de olsa bir bölme vardı. İlk ağızda gönlü akıverdi verdi Evine Evine gitti başta Taylor kışlasından subaylara, sonra da yalnız başına, şaşkına dönmüştü. Ömründe böyle güzel bir eve ayak atmamıştı. Ama eve o soluk kesici çekiciliğini kazandıran şey, asıl Daisy'nin orada yaşayışıydı. Hem de kendi gözünde kışladaki yatağı neyse, Daisy içinde öyle rastgele bir şeydi o saray gibi yer. Evin olmuş oluşmuş bir esrarı vardı yukarki yatak odalarının öbürlerinden daha ferah, daha serin olduğunu, geçeneklerinde şenlikli, eğlentili vakitler geçirildiğini, öyle şimdiden raflara kaldırılmış, lavanta çiçekli bohçalara dürülmüş değil, hala taze, dumanı üstünde ve o yılın modeli, ışıltılı otomobilleri ve çiçekleri bile daha solmamış baloları andırıcı, Bir takım maceraların yer aldığını esindiren bir havası vardı. Deyziye bir alay erkeğin abayı yakmış oluşu da yükseltiyordu. Eski tutkunlarının varlığından bir şeyler sinmişti eve adeta. Hala tınlayan heyecanların gölgesi, yankısı odaları dolanıyordu sanki.